Olan füsinin Allah, kala Ve işhedu Allah la Fa ibadallah, Kal Allahü Teala Azze ve Celle fi Kitabihi il Kereem. Aüzübillahi min Şeytanir Rajeem. İsmi Allahir Raheem. İnna Ladin ve Ladin Hajaru ve Jahedu fi Sabilillah. Ulaik yerjuna rahmet Allah. Wallahu Aforu Raheem. Sada k Suresi 218. Ayette. Cenabı Hak iman edenler sonra hicret edenler ve cihad edenler. İşte bunlar Allah'ın rahmetini ümit edebilirler. Allah gafur ve rahimdir buyurur. Demek ki Allah'ın rahmetini ummak, umabilmek, buna hak kazanabilmek için iman ettikten sonra hicret etmek ve din açısından çabalayıp gayret sarf etmek cihadın yapabileceğimiz boyutlarını sergilemek gerekiyor. Sevgili Mü'minler, kimimiz belki farkındayız, kimimiz değiliz. Çünkü e, bizim gündemimizi Müslümanlar e, oluşturmuyor. E, başka e, haberler, e, medyatik olaylar daha fazla gündemimizi meşgul ediyor. E, 1437. Hicri yıl, e, dört gün önce başlamış oldu dolayısıyla bugün 4 Muharrem 1437 e, hicretin yeni bir yılı ile e, karşı karşıyayız. Yani Mekke'den Medine'ye peygamberin ve e, onun yetiştirdiği güzide ashabın hicretinin üzerinden 1437 yıl geçmiş oluyor. Hicret e, bir takvim başı müminlerin takip ettiği bir e, günlük, aylık e, bir ölçü birimi olduğu kadar yaşayışları açısından da çok yönlü açılımları olan mutlaka hayatlarına geçirmeleri icap eden özellikler taşır. Kur'an-ı Kerim tam 31 yerde hicretten bahseder ve hicreti müminlere e, emreder, mutlaka hicretin yapılması gereken, icra edilmesi gereken yönleri olduğunu e, hatırlatır. Her şeyden önce şirkten, küfürden, tağuti özelliklerden, e, cahili yapılan yapılardan, müminlerin hicret etmesi e, ve haramlardan helallara doğru, çirkinliklerden güzelliklere doğru mutlaka e, hicretlerini gerçekleştirmeleri Kur'an'ın emridir. Eğer Türkiye'de devrim olmasaydı, Atatürk İnkılapları denilen sonraki e, e, bir e, değişik, de değişim ve dönüşüme tabi tutulmasaydık, bugün hepimiz diğer Müslümanlarla ortak olarak hicri takvimi kullanıyor olacaktık. Hicri takvim e, yine 12 aydan ibaret ama günlerin 29 veya 30 çektiği, ayların 29 veya 30 çektiği, Yılın 354 gün olduğu bir takvime dayanır. Ayın dolması ve batmasıyla oluşan 29 veya 30 günlük 12 ayla alakalıdır. Miladi takvimle her yıl 11 gün farklılık arz eder, 11 gün önce gelir Hicri takvim. 33 yılda da bir sene fazla olur. Yani 33 yaşında olan kişiler Hicri takvime göre 34 yaşındadır. 66 yaşına giren bir kimse Hicri takvime göre 68 yaşında e, kabul edilir. Ve e, biz Hicret'in e, takvim yönünü de maalesef unuttuk. E, çoğu e, arkadaşlara sorsak burada e, doğum tarihini bile bilmeyeceklerdir. E, yani çok rahat Google'a sorsanız sizin doğum tarihlerinizi çıkartır. Yani bazı şeyler devrimle alakalı olduğu gibi, bazı şeyler de sürüye uymakla devrimleri farkında olmadan benimsemekle de e, ilgilidir. Halbuki bizim esas devrimimiz hicretle e, oluşan İslami bir değişim ve dönüşümdür. Hicret aynı zamanda e, çağlar açıp kapatan e, bir tarihi veridir. 3. E, İslami anlayışa göre üç çağ vardır. Üçü de hicretle alakalıdır. Birisi e, insanoğlunun cennetten dünyaya hicret etmesiyle başlayan ve Musa aleyhisselamın kavmiyle e, Mısır'dan hicret etmesine kadar devam eden Kurunu Ula yani ilk çağ. Sonra Musa'nın kavmiyle hicretinden başlayıp Muhammed aleyhisselamın Mekke'den Medine'ye hicretine kadar devam eden Kurunu Vüsta Orta çağ, Sonra o hicretle başlayıp bütün insanlığın dünyadan ahirete hicretiyle sona erecek olan kıyametle sona erecek olan e, kurunu ukra Yani e, ahir zaman dediğimiz son çağ. İşte son çağı yaşıyoruz. Ve o da hicretle alakalı olarak e, bu çağları hayatımıza geçiriyoruz. Demek ki hicret, aynı zamanda bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açılması demektir. Hicretle birlikte cahiliye yerini mutluluk çağına, aslı saadete bırakmıştır. Hayat, iman, sabır, hicret ve cihattır. Bunlar olmadan hayat, yaşamak değil, olsa olsa ömür tüketmek ve tükenmektir. Bireyden cemaate, cemaatten devlete adım atmak, hak davaya uygun ortamlar aramak, meşaleyi uzaklara taşımak, muhteşem dönüş için hazırlanmak işte hicretin açılımlarıyla alakalıdır. Hicret nebevi bir harekettir. Bütün peygamberlerin ortak kaderidir. Onların izinden gidenlerin de değişik biçimleriyle hayatlarında mutlaka iz bırakması, uygulamaları gereken bir tavırdır. Hicretin kendisi ve uygulanışı baştan sona kadar tedbiri de içerir. Allah'ın bilmediğimiz kapılarını açması için bildiğimiz kapıları usulüne göre çalınır. Çözüm ve çıkış yolu için fiili dualar yapılır. Hicret bu demektir biraz. Hicret Savaş alanından kaçmak değil, mücadeleyi terk etmek, bırakmak değil, daha güçlü bir şekilde geri dönmek için strate strateji değişikliğiyle, siyasi manevrayla kamp yeri aramak ve orada güç toplamaktır. Yurt dışında aranan bir destektir hicret. Daha hızlı sıçrayabilmek için gerileme ve gerilmedir, cephe değişikliğidir merkezi dışarıdan sarıp kuşatmak, merkezi fetih için çevreden eyleme geçmektir hicret. Hicret, baskıları durdurma gücünün olmadığı yerde, baskıların kendini durdurmasına izin vermemektir. Zulme boyun eğmeme, zilleti kabul etmemektir hicret. Hicret, yolunu bulanların, daha doğrusu yoldan çıkan ve başkalarını da yoldan çıkarmak isteyenlerin yolsuzluklarıyla hak yolu tıkadığı durumlarda, çıkış yolu bulma girişimidir. Hicret, taşlaşmış kalpleri ve yerleri terk ederek, su, su çıkacak vadileri keşfedip, faaliyetli, verimli topraklarda yoğunlaşmaktır. Fidan halindeki davayı, verimsiz topraktan çıkarıp, elverişli bir toprağa götürüp dikmek demektir Hicret. Doğduğumuz veya doyduğumuz yerin Allah için terk edilemeyecek değerde olmadığını ilan etmek, Allah'ı her şeye tercih edebilmek, Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir varlığın olmadığını fiilimizle ispat edebilmektir hicret. Memleketinde müslümanca yaşayamayan bir mümin için Allah'ın geniş arzında mutlaka müslümanca ve insanca yaşanacak bir yer olduğunun bilincine varmaktır. Hicret, Sadece memleket terk etmek değil, bazen mahalleyi terk etmek, bazen mesleğini terk etmek, bazen işini, bazen eşini terk edebilmek demektir. Hicret, kavmiyetçilik, ırkçılık, şehircilik anlayışına vurulan darbenin adıdır. Ülke vatandaşlığından ümmet bilincine yükselmektir. Kendi memleketinin batıl yönetimine karşı gerektiğinde mücadele etmek için Uygun ortamlar bulmaya çalışmak, o ortamlara hazırlanmaktır. Müslümanların zulüm düzeninin bir parçası olarak yaşamayı reddedişleri ve küfrün karşısına bağımsız bir güç olarak çıkma tavırlarıdır hicret. İnsani ve İslami haklarını gasp eden tağutlardan beri olmak, onları protesto etmektir. Sadece zulümden kurtulmak değil, aynı zamanda zulme karşı çıkmak ve zulme son vermek gayretini göstermektir. Hicret daha yüksek ideal ve hedeflere ulaşmak için sevdiklerini gözünü kırpmadan geride bırakarak çıkılan yolculuğun adıdır. İlahi yardımın paratoneri, zaferin de müjdesidir. Altyapısını iman ve sabrın oluşturduğu hicretin bir sonra aşaması, sonraki aşaması cihattır. İmansız sabır, sabırsız hicret, hicretsiz cihat, cihatsız zafer ve kurtuluş olmaz. Hicret sosyal, siyasal ve askeri alanlarda cihad için düğmeye basmak, eyleme geçmektir. Bozuk çevreden güzel çevreye geçmek çevrenin çocuklarını ve kendini mahvetmesine izin vermemektir hicret. Çevreyi düzeltemiyorsak çevrenin bizim bozmasına müsaade etmemektir. Hicret cahiliye ile onun kural kurum ve bağlılarıyla, bağlılarıyla ilişkileri koparıp atmak bağımsız ve özgür olarak İslam'a teslim olup onun hakimiyeti için çalışmaktır. Esaretten kurtulma gayretidir. Görünen ve görünmeyen zincirleri kırmak, zindandan özgürlüğe çıkmak, mahkumiyetten hakimiyete adım atmaktır hicret. Mü'min kimse hür olarak insanca ve davası uğruna yaşayabilmek için gerekli her bedeli ödemeye hazır olmalıdır. Dünyada izzet ve devletin Ahirette cennet ve nimetin bedeli, öncelikle hicrettir. Tevhid mücadelesinde bulunan insanların, şu veya bu şekilde geçmek zorunda olduğu bir kapı, bir köprü, bir süreçtir hicret. Bedeni, dili ve kalbi ile insanın kendisine Allah'ı unutturan çevresindeki her şeyden ayrılarak, bütün varlığı ile Allah'a iltica etmesidir. Hicret Allah'a yönelmektir, O'na yaklaşmak, O'na sığınmaktır. Madde ve menfaat için, dünyevi eğitim için, iş, aş ve eş için hicretleri çok gördük. Ama günümüzde Allah için hicret edenleri, nereden nasıl, kimlerin arasında göreceğiz? Küfürden imana, haramlardan helallara, günahlardan sevaplara, isyandan itaate, kötülükten iyiliğe, reziletten fazilete, göz arkada kalmadan yapılan kutlu bir yolculuğun adıdır hicret. tebdil mekanda ferahlık vardır derler. İşte evde kılınan namaz ile kıyas edilince 27 derece e, sevap olarak kılınan namazın e, evden hicretle cemaate doğru yönelmekle olduğunu hatırlamış olalım. Aslında her şey hicret ediyor. Dünyamız yerinde saymıyor, her an dönüyor, hareket ediyor, hicret ediyor, ee, tavaf eden e, hacılar gibi o da Allah'ın istediği bir yörünge etrafında tavafını gerçekleştiriyor. Gökteki tüm yıldızlar, galaksiler, güneşler de yörüngeler etrafında her an hicreti yaşıyorlar. İnsandaki kan vücut organları arasında hicret etmeseydi hayat dururdu. Öyleyse hayat hicrettir. Hicretsiz bir hayat olmaz. Yerdeki sular buharlaşarak göklere hicret eder. Bulutlar hicret içinde onları taşır. Rahmet kanatları yeniden işlenip şekillenen bereket damlalarını hicret ettirerek taşır. Ve uygun yerlere dağıtarak hicret ettirir yağmuru, rahmeti. Bitki tohumları hicret ederek canlanır yeni mekanlarda yeni bir hayata başlar. Bazı hayvanların yaşaması için her mevsim vatan değiştirmeleri, hicret etmeleri hayati bir zarurettir. Evet, hemen tüm hayvanların, insanların ve yeryüzündeki nice varlıkların nimetlere ulaşması için hicret şart kılınmış. İnsan önce anne karnına, sonra yeryüzüne daha sonra da ebedi aleme hicret eden hayatı hep hicretle yolculukla geçen bir muhacirdir İnsan hicretini bazen Allah yolunda bazen de Allah'ın dışında başka yollarla e, mutlaka ama hicret ederek e, hayatını sürdürür çünkü hicret bir fıtrat kanunudur Allah'tan gelen ruh ona hicret edecektir Dünya otelinde misafir olan insan adlı yolcunun son durağı bu muhacirin son hicret yurdu, cennet olmalıdır. Çünkü o oradan hicret ederek geldi. Onun ana vatanı, baba ocağı cennet idi. Muhacir insan orada yaratıldı, orası için yaratıldı. Onu hak etmek için yaşayıp hicret etmelidir. Hicret, Allah için gerektiğinde evini, işini, iş yerini, mahalleyi, şehri, ülkeyi gerektiğinde her şeyi değiştirebilmektir. Evet, gerekiyorsa işini, eşini, malını, mülkünü, okulunu, diplomasını, makamını, rahatını, vatanını terk edebilmek, Allah için terk edilemeyecek hiçbir şey olmadığını ispat edebilmek, fani olan şeyleri terk etmedikçe baki olana, ebedi olana kavuşmanın imkansız olduğunu kavramaktır. Evet, hicret denilince onun kardeş kavramlarını da herhalde unutmamamız icap ediyor. Muhacir, ensar, kardeşlik, yardım, fedakarlık, bütün bunlar hicretle beraber aklımıza gelen, gelmesi gereken hususlar. Hicret ruhunu kaybedince mümkün ki o kavramları ve esas da onların içeriğini kaybettik. Hicret Kişi veya kişilerin bulundukları yerden e, ayrılmaları anlamına gelir ama tekrar edeyim bu sadece fiziksel ve coğrafi anlam taşımaz. Aynı zamanda psikolojik anlam olarak ruhi olarak ayrılmayı gerektirir. Mümin e, her an bu güzel yürüyüşü devam ettirmek, Allah'a doğru hicret etmek, e, Allah'ın dinini e, yaşamak için güzel ortamlar oluşturmak zorundadır. İnşallah bu imkanlarımızı bu e, hicretin yeni yılında tekrar gündeme getirir ve e, devamlı e, hayra doğru, güzelliğe doğru değişmenin, hicret etmenin e, güzelliklerini örnek olarak yaşamaya çalışırız. Rabbimiz hepimizi Müslümanca hicreti kavrayan, anlayan, yaşayan, diğer insanlara bu konuda örnek olan e, samimi müminlerden eylesin. Ela inna kelam ve eblag nizam kelamullahir azizil allem kema kalallahu teala ve kuran festemiu le ve ensitu le alaikum turhamun.